Allah kabul etsin inşallah. Önemli olan o. Bir yudum su da vermiyor ki kimse. Hocanın boğazı kurumuştur. Şöyle dışarıdan sıkılan ve şey yapan <gülüyor> spreyi geliştirmeleri lazım. Ses tellerini. Yine de orucu bozar. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hucurat suresinin dördüncü ayet kelimesindeyiz. Biliyorsunuz dün çok detaylı bir şekilde Elmalı Merhum'un da aktardıklarını, işte biz de anladıklarımızı konuştuk. Peygamberin huzurunda yüksek sesle konuşmanın yasaklandığı ayet kelime bu. Şimdi sebebin üzüllü ile ilgili rivayetteyiz. Orayı size aktaracağım. Ehli siniyenin çoğu Önce orayı söyleyeyim. Bir topluluk gelmiş Medine'ye dışarıdan. Anlatmıştım dün. Tam öğle vakti peygamberimizin saat saatinde bekleyememişler, sabredememişler. Peygamberimizi evinin dışından bağıra çağıra çıksın diye çağırmışlar. İşte bunlar kim, bu olay nasıl olmuş onu aktaracağız şimdi size. Ehlisiyer'in çoğu bu bağıranları Beni Temim'den olmak üzere zikretmişlerdir. Şöyle ki, Beni Temim'den 70 veya 80 kişi kadar bir veft, bir topluluk, bir heyet gelmişti. 70-80 kişi. İçlerinde Zibrikan bin Bedir, Utarit bin Hacip bin Zürare, ve Kays bin Asım, ve Kays bin Haris, ve Amr bin Ethem ve Akra bin Habis vardı. Ebu Hayyan'ın bahrinde zikrine göre bunlar gelmişler, öyle sıcağında mescide girmişlerdi. Resulullah henüz uyuyordu. Ya Muhammed yanımıza çık diye bağırdılar. Bunun üzerine uyandı ve çıktı. Akra bin Habis, içlerinden bu birkaç kişiyi saydı ya bunlar ileri gelenler yoksa 70-80 kişi var az önce söylediğimiz gibi. Akra habisliyor ki e, bu işte Arapların geleneğini de görmüş oluyoruz. O dönemdeki geleneklerini görmüş oluyoruz burada. E, ya Muhammed benim methim zeyn zemmim şeyindir dedi. Ne demek istiyor? Yani ben kimi edersem onun şanı artar. Kimi kötülersem o da derece kaybeder, çirkinleşir, kötü duruma düşer. Yani kendini överek söze giriyor. Ben öyle bileyim ki benim övdüğüm yücelir toplumda, benim yerdiğim de çirkinleşir, şanını kaybeder. Dedi. Resulullah veyl sana, yazıklar olsun böyle söylediğin için diyor. Öyle olan Allah'tır diyor. Yani övdüğü, yücelen, yerdiği de değer kaybeden Allah Teala'dır buyurdu. İşte az önce arkadaşlar hakkı söylemek derken bunu kastediyorum. Yani yanlışla ilgili susmuyor. O yüzden Efendimiz'in hadislerini alimler üçe ayırıyorlar. Kavli, fiili, takriri sünnet diye. Sünneti üçe ayırıyorlar. Kavli olanlar işte bizim hadisler olarak okuduklarımız. Yani büyük kısmı hadis külliyatının büyük kısmı peygamberimizin sözleri. Fiili olanlar adı üzerinde davranışları. Takriri olanlar ne? Yanında yapılıp da ses çıkarmadıkları. Çünkü peygamberimizin yanında bir şey yapılmış. Kendisi bakın bir şey onu yapmamış. O konuda bir söz de söylememiş ama yanında yapıldığı halde ses çıkarmamış. Ona ne deniyor? O da sünnettir, takriri sünnettir. Yani onayladıkları, peygamberimizin onayladığı sünnetler bunlar. Neden? Neden peygamberimizin yanında yapılanlar dahi peygamberimizin sünneti oluyor? Kendisi yapmadı ki onu. Çünkü arkadaşlar peygamber bir yanlış karşısında asla asla susmayacağı için eğer bir davranış yapılmış ve susmuşsa demek ki o davranış yanlış değil. Mesela bayram günü Hazreti Ayşe'nin yanına bir takım küçük genç kızlar gelip efendim def çalıp kahramanlık türküleri, marşlar söylemişler. Peygamberimiz de orada uzanıyormuş yani yapmayın dememiş onlara. Evet. Ama biliyorsunuz biraz tekva. <gülüyor> biraz tekva olacaktı diye bir hikayemiz de var. Peygamber Efendimiz için böyle demiş Karadenizli teyze. <gülüyor> o da biraz tekva olacaktı, izin vermeyecekti demiş <gülüyor> buna demiş. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz asla yani bir yanlış söylendiğinde veya yapıldığında ona sessiz kalmıyor arkadaşlar. Derken bütün insanlar da mescide toplanıyor. Şimdi... O günkü dünyayı düşünün arkadaşlar bir yerden birinin gelmesi büyük bir olay. Yani büyük bir olay hatta Cuma suresinde göreceğiz. Kafile geldi diye kervan ama o. Bir kervanda mallarla yeni mallar gelmiş. Efendim peygamberimizi hutbede mescidin içinde bırakıyorlar dışarı çıkıyorlar arkadaşlar. Bunun üzerine ayet iniyor. E, köylerde küçük yerlerde mesela uzaktan biri geldiği zaman... Hemen böyle toplanırdı eskiden. Şimdi o insana rağbet var mı bilmiyorum. Efendim, İnaz da mescide toplandı. Bunlar, bu gelenler yani dışarıdan gelenler, biz beni temim dediler, övünüyorlar hala. Hatibimizle, şairimizle sana muaşere ve müfahara edeceğiz dediler. Ne diyor? Yani biz şairlerimizle geldik hatiplerimizle, etkili konuşmacılarımızla geldik, kendimizi bir sunacağız. Yani bir muaşere ve müfahara dediği için karşılıklı sen de şairlerini çağır, sen de işte hatiplerini çağır, bir bizimki bir seninki bir, bir, böyle bir karşılıklı övünelim birbirimize diyor yani. Onlarda demek ki böyle bir gelenek var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben şiir ile bağ solunmadım. Ben şiirle gönderilmedim. Mufahara ile de emrolunmadım. Yani karşılıklı övülmek. Hani herkes kendi iyiliklerini anlatıyor. Bununla da emrolunmadım. Velakin haydi bakalım diyor. Yani bizim, bizde böyle bir şey yok. Ama madem çok istiyorsunuz haydi bakalım buyurdu. Zibrikan içlerinden bir gence haydi kavminin fazilet, fezailinden intihabet söyle dedi. İçlerinden birine işaret etti. Kalk dedi kavmini anlat. Kavminin üstünlüklerini anlat dedi. Ee, bir genç kalktı. O, bu on günkü konuşmalar hep kayıtlı kaynaklarda arkadaşlar. O yüzden burada da bu şiirlerden falan alıntılar yapmış. Ama ne benim haddime ne de sizin bir işinize yarar. Arap şiirini okumak, Arapçasından ve anlamaya çalışmak. Kalktı bir hutbe irad etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sabit bin Kays bin Şemmasa ki peygamberimizin hatibiydi kalk cevap ver buyurdu. Bu Sabit bin Kays dün sesi yüksek olan değil mi? Evet arkadaşlar demek ki sesi çok kuvvetli ki peygamberimiz onu hatip olarak seçmiş. Mikrofon yok bir şey yok yani sesin çok uzak mesafelere duyurulması için. Sabit de bir hutbeyle cevap verdi. Zibrikan diğer bir gence kalk kavminin faziletini anlatacak birkaç beyit söyle dedi. Peygamberimiz de Hasan bin Sabiti çağırdı. Hassana e, öne çıkardı. Konu, şiir söylettirdi. Akrabin Habis kalktı. O da bir şiir söyledi onlardan. Yani bir onlardan bir onlardan. Buna ne deniyor Anadolu'da arkadaşlar? Atışma. İşte şeylerin, aşıkların karşılıklı atışması gibi. Peygamberimiz e, kendi şairleri ve hatipleriyle onların şairlerini ve hatiplerini yarıştırdı. Bunun üzerine Akra bin Habis, vallahi bilmem bu ne iştir. Hatibimiz söyledi, onların hatibi daha güzel söyledi. Şairimiz söyledi, onların şairi daha şair, daha güzel söylüyor dedi. Adamlarda da mertlik var arkadaşlar. Şimdi bizim hoşumuza, bunu fetecüler de yapardı. Hoşumuza gitmeyen biri kazanacaksa bir yarışmayı arkadaşlar, alleme der, bizim hoşumuza gidecek olanı arkada kulislerde ötekini diskalifiye ederiz, bir hata bulup yaparız yani bunu. Yaparız derken siz ve ben değil. Yani yapılıyor anlamında efendim. Adam müşrik ama bakın diyor ki biz şiir o kadar yol geldik, hazırlıklı. Bakın kim seçmişlerdir, hazırlanmışlardır. Peygamberimizin bundan haberi yok sahabenin haberi yok karşısına çıkardığı kişiler daha güzel sonra ve bu arada şunu da parantez içinde söyleyeyim arkadaşlar peygamber efendimizin mucizesi bütün peygamberlerin öne çıkan bir mucizesi vardır çok mucizeleri vardır da bir tanesiyle öne çıkmışlardır peygamberimizinki de Kur'an'dır yani İslam'ın mucizesi arkadaşlar sözdür söz söylemektir onun için edebiyat çok kıymetlidir medreselerde ta yıkılış dönemine kadar bugün bir şeylere bir yerlere medreseler diyorlar merdiven altı Kur'an kurslarına alakası yok arkadaşlar medrese ismi de zarar görüyor saygınlığını yitiriyor yani efendim yani Osmanlı medreselerinde son döneme kadar çok ileri seviyede edebiyat okutulmuştur sadece tefsir hadis fıkıh değil arkadaşlar e çünkü söz bizim Ümmetimizin mucizesidir arkadaşlar. Yani insanlara etkileyeceksek, varlığımızı sürdüreceksek bununla yapacağız. Ve mesela Elmalı Hamdiyazır aynı zamanda hem şairdir, divanı var, hem hattattır, büyük bir hattattır. Yani bir sanatla da mutlaka meşgul olmuşlardır. Edebiyat ve sanatla irtibatını kesen ilahiyat takır tukur kuru kuru bir şey olmuştur arkadaşlar. Ne söyledikleri anlaşılıyor, ne yazdıkları zevkle okunuyor, ben de dahil yani. Ne böyle bir şey bir haz veriyor yani. Şiir, o şiirsellik. Çünkü arkadaşlar, ilim, ilim, bilgi zihne hitap eder. Sanat doğrudan kalbe ruha hitap eder. Yani eğer söylediğiniz sözü o ilmi sanatla birleştirebilirseniz. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz yani doğrudan insanların kalplerine, ruhlarına hitap eder. Onun için Mustafa Akkad ne diyor? Hz. Muhammed 20. yüzyılda gelseydi tebliğ için sinemayı kullanırdı. Bugün bir film arkadaşlar sizin onlarca ilahiyat fakültenizin yapamadığını yapıyor halk arasında. Yoksa akademik çalışmaları küçümsemiyorum. Yani asla haddim değil zaten. Halk arasında. Halkın üzerindeki etkiyi, çocuklarınızı düşünün. Yani siz kitap okutacağım diye uğraşıyorsunuz ama işte dinlediği bir şarkı, izlediği bir film onu bambaşka bir yere alıp götürebiliyor. Sanat önemlidir yani. Sonra bu zat, bu akra bin haris, yani bu ne iştir? Biz hazırlıklı geldik diyor adeta. Ama onların hatibi de daha güzel söyledi, şairi de daha güzel söyledi. Sonra Resulullah'a daha yakın vardı yanına geldi. Eşhedü en la ilahe illallah ve enneke Resulullah dedi. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de onun Resulüsün dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o halde bundan evvel olanlar sana zarar vermez bu. Yani biliyorsunuz bir insan ivan ettikten sonra geçmişi sıfırlanıyor arkadaşlar. Çünkü bir yaşantıyı bırakıp başka bir yaşantıya girmek öyle bizim gibi Müslümanlığı hazır bulmaya benzemez arkadaşlar. Biz hazır bulduğumuz halde iki ileri bir geri, iki ileri bir geri onlar kadar mesafe alamıyoruz bazen yeri geliyor. Sonra onlara ata ve kisa ile iltifat buyurdu. Yani çeşitli hediyeler verdi, giydirdi onları Peygamber Efendimiz. İbni Hişam elinde kıssayı biraz daha farklı nakletmiş olduğu da Alusi tarafından zikredilmiş arkadaşlar. Ee, i̇şte bu ayet kelime en başta ne diyordu? اِنَّا لَذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ Sana odaların dışından bağırarak seslenenler var ya اَكْثَرُهُمْ la يَعْقِلُونَ Onların eksilisi akılları ermeyen kişilerdir. Henüz dini öğrenmemiş, edep ve erken bilmez, kaba, arabi, bedevi güruhudur. Ee, arkadaşlar, Şimdi neyse ya oraya girmeyeyim. Ee, geçiyorum. Beşinci ayet وَلَوْاَنَّهُمْ <gülüyor> صَبَرُوا Eğer onlar sabretselerdi hatta تَحْرُجَ اِلَيْهِمْ Sen yanlarına çıkıncaya kadar لَكَانَ خَيْرَاً Onlar için daha hayırlı olurdu. Yani peygamberi önemli bir olay yok. Yani bir devlet başkanını ne zaman yatağından kaldırırsınız arkadaşlar? Afet olur. Savaş olur, afet olur, büyük bir felak, baskın olur, bir şey olur yani. O zaman adam istirahat ediyor. Adam, kadın da olur bu arada. Belkıs da e, devlet başkanıdır ve Kur'an bugün okuduk. Yani hiçbir yerde Kur'an onu eleştirmemiştir. Yani kadından da başkan olmaz diye eleştirmemiştir. Aksine bazı bir iki tane rivayet var diye kadından devlet başkanı olmaz diyenler var ama olur diyenler de var arkadaşlar. Ama tarihi gerçekliğe baktığımızda çoğunluk, çok büyük çoğunluk erkek olduğu için adam dedik yani. O da dinlenecek değil mi? Onun Hatta yöneticilerimizin arkadaşlar bu aile reisinden tut da en tepeye kadar. Ee, mesela aile büyüğümüzün, dedemizin, işte büyük babamızın vesaire. Arkadaşlar dinlenmiş, huzurlu ve mutlu olması hepimizin lehinedir. Onun için bırakın dinlensinler. Bırakın uyusunlar uyku ihtiyaçları olduğu zaman. Onlar ne kadar gergin, asabi, yorgun, sinirli, kaygılı vesaire iseler hepimiz o kadar e, zor durumdayız yani. O, bunu siz içeriğini hayal etmeyi size bırakıyorum. Neyi kastettiğimi. Neyi kastettiğimin içeriğini doldurmayı size bırakıyorum arkadaşlar. Kendileri için daha hayırlı olurdu. Çünkü hüsnü edep ile peygambere tazim etmiş olurlardı. O da sena ve sevaba ve mesullerinin isafına elverişli olurdu. Yani onların daha çok övülmelerine Allah tarafından, daha çok sevap kazanmalarına ve isteklerine ulaşmalarına daha elverişli olurdu peygambere bir edeple davranabilselerdi. Demek ki arkadaşlar bazen insan hiçbir şeyle kazanamadığını edeple kazanır. Edep bir tacimiş Nuri Hüda'dan, gey ol tacı, emin ol her belada. Nadir bildiğim şiirlerden. Bir de biz öğrenciyken, Kur'an kursunda bize çok hocalarımız çok üstünde dururdu arkadaşlar. İlim tahsiline çıktım, kıldım talep. İlim ta geride kaldı. İlla edep, illa edep. İnsan arkadaşlar edeple cahilliğini örter. Bilgisizliğini örter. Ne bileyim nefsinin hallerini örter ve mertebesini örter. Yani her zaman edep insanı olduğundan çok daha iyi bir yere götürür, yükseltir. Tabii diyeceksiniz ki bu iki yüzlülük değil mi? Değil arkadaşlar. Çünkü biz bazı nitelikleri de taklit etmek suretiyle kazanırız. Şu düşünceye prim vermeyin artık arkadaşlar. İçim dışım bir olsun. Ya içim kötüyse ne olacak? Yani mesela içimden bir gıcık oldum birine şu anda burada, camide olmaz yani bir yerde. Yani şimdi söyleyeyim mi ağzıma geleni? İçim bazıları böyle yapıyor, sonra diyor ki benim içim dışım bir. Olmasın bir kardeşim, olmasın. Eğer dışımızı iyiliğe zorlayarak, içimizi de zamanla o iyiliği edinmesine yardımcı olabiliyorsak, arkadaşlar taklit yoluyla ahlak öğrenilir. Başka yolu yoktur. Açın Gazali'yi, açın bugünkü TED konuşmalarını arkadaşlar. Bir iş görüşmesine gideceksin. Kendine bir CD hazırlayacaksın. Hep için dışın bir mi oralarda? Oralarda için dışın bir değil. Mesela tanıdığım insanlar bildiği yabancı dilleri bir yazıyor arkadaşlar? Ya biliyorum bilmediğini yani. <gülüyor> biliyorum onu bilmediğini. Hani ona bakarsan o kadar ben de biliyorum yani. How are you? Fine, thanks. What is your name? Yani bunları bildiğince İngilizce bilmiş olmuyor insan. Onun için arkadaşlar insanın güzellikleri, iyilikleri taklit etmesi de insanı tekamül ettirir. Rahmetli babamın, Allah bütün geçmişlerimize rahmet etsin. Anamız, babamız, kabirleri, fürnur olsun, dedelerimiz, atalarımız, efendim... Ee, babamın bize çok söylediği bir şey vardır arkadaşlar. Ben çok eğitimsiz bir ailede büyüdüm. Eğitimsiz. Ee, bilmiyorlar. Bir şey bilmiyorlar. Aile büyükleri yok. Hiç babamın hiç aile büyüğü olmamış bir annesi vardı yani. Ee, kritik, açlık dönemlerinde büyümüşler. Yani açlık yaşamışlar. Annem ömrünün son günlerinde tekrar o günlere döndü. Sofrada yemek yerken elini ekmeğinin üzerine koyuyordu kimse almasın diye. Yani çocukluğunda o şekilde yediği için. Aç, dolayısıyla o açlık çeken insan yok kibar mı davrandım, yok ayıp mı yaptım, yok burada nasıl incelikli davranacağım. O kadar onlara e, yani şeyi kalmıyor. Enerjisi şeyi kalmıyor. Ama babam bize bir şey söylerdi. Derdi ki bir şey bilmediğiniz zaman onu bir durun. Etrafınızdakiler nasıl yapıyor diye bir bakın. etrafımızdan öğrenin. Yani... Bazı davranışları, mesela bıçakla yemek yemeyi ben etrafa bakarak öğrendim. Sonra etrafı geçtiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda Müslümanlar çatal bıçakla yerken bir savaş veriyorlar. Çünkü sağ elle kesecek ama sol elle ağzına götürmemek için değiştiriyor. Her lokmada arkadaşlar, her lokmada el değiştiriyor. Ben kendimi alıştırdım. Bıçağı sol elle kullanıyorum arkadaşlar. İnsanlar anlamıyor bile çatalla bıçağın yerini değiştirdiğini. Anlamıyorlar bile. Yani insan gayret ederek, taklit ederek öğrenir. E, Formel olan bir takım davranışları da hatta içsel olan ahlakı da birine bakarsın. Allah rahmet eylesin onu da analım. Dün gene burada aklıma geldi. Her mukabeleye gelirdi Ayşe Özel ablamız. Efendim bir gün ona dedim ki ben onu çok gençliğimden tanıyorum yani bekarlık yıllarımdan. Bir gün bir konu bir şey anlattı. Ne anlattığını unuttum. Dedim ki Ayşe abla ya bu kadar iyilikle enayi gibi hissetmiyor musun kendini? Dedim. Ya bu kadar herkes çok iyi. Herkes iyi. Ya kötü, yanlış yapmış işte. Yok onu ondan yapmamıştır, şundan yapmıştır gene oradan bir iyilik çıkarıyor yani. Hani çok yorucu değil mi yani? Enayi gibi olmuyor musun dedim genç kızım o zaman. Dedi ki Fatma'cığım dedi iyiliği de öğrenmeleri gerekiyor insanları, insanların dedi. İyiliği de öğrenmeleri için zaman tanımak gerekiyor İyilik de öğrenilir arkadaşlar. Öyle olmasaydı kötüler hep kötü olarak kalırdı. Islah diye, tekamül diye bir şey olmazdı. Hatta ve hatta ahla, insanın ahlakının yaşı kaç olursa olsun değişebileceğinin kanıtı arkadaşlar tekkeler ve tasavvuf tarihidir. Niye var ki onlar? Niye arkadaşlar? Yetişkin terbiyesi içindir. Tekke ve tarikatlar yetişkinlerin terbiye edilmesi içindir. Yani 40 yaşına 50 yaşına gelmiş neyse yani gelmiş oraya her şeyi birer birer eksiklerini öğrenecek giderecek. Elhasıl e, taklit yoluyla bile olsa iyilik arkadaşlar iyiliktir. E, efendim ne dedi Cenab-ı Hak eğer sabretselerdi sen çıkana kadar onlar için daha hayırlı olurdu. Vallahu gafurur rahim. Bu iki isimle bitiyor ayet-i kerime. Ma'mafi yani evet böyle yapmadılar. Bağırıp çağırdılar ama e, yarışmaya kalktılar peygamberimizle. Ama gene de sonu güzel oldu. Kabul ettiler. Çünkü e, bakın e, geldikleri hale bakın arkadaşlar ama Kendilerini gördüler, kabul ettiler, hakikat karşısında inat etmediler. Bak çok övünmeyi seviyorlar. Demek ki her övüngen de kibirli değil. Kibirli olsalar bunlar iman edemezler. Daha çok onurları zedelenirdi. Daha çok hırs yaparlardı. Allahu alef tabi. Ma ma Allah gafur ve rahimdir. Tevbe ve salah ile akıllanmaya yüz tuttukları takdirde affeder, tazyik buyurmaz. Sonra arkadaşlar konu değişiyor. Yani Peygamberimizin önüne geçmemek, sözünün üstüne söz söylememek, yanında sesini yükseltmemek beş ayet bitti. 6 ayette başka bir konuya geçiyor. Ya en yüceldine o, ey iman edenler in ca ekum fasikun bi eğer bir fasık size bir haber getirirse fe tebeyyenu onu tebyin ettirin birden bire kapılmayın beyan isteyin tahkik edip anlayın dinleyin niye arkadaşlar şimdi bu haberi kim getiriyor Ayette hangi nitelik geçti? Fasık. O zaman bizim fasık kimdir? Kime fasık denir? Zihnimizde çok net olması lazım ki bu tanım. Bize fasık olan biri bir haber getirdiğinde o habere hemen kapılmayacağız. Ve bu o kadar hayati bir konu ki en küçük aile içindeki laf taşımalardan tutun da televizyonda açtığınız haberleri dinlemek için evrensel haber kanallarına varıncaya kadar her yerde gerekli. Yani bunun gerekli olmadığı hiçbir yer yok. Çocuğunuz geldi okuldan efendim öğretmenle ilgili bir şey söylüyor mesela. Eğer fasıksa haberi getiren insan çocuğuna da fasık der mi? Fasıksa ne yapıyor? Araştıracaksın. o Beyan isteyeceksin. Gidip karşı tarafa soracaksın. Aslını öğreneceksin. Hemen o habere kapılmayacaksın. O zaman fasık kim arkadaşlar? Fasığın tanımı şudur. Günahı ısrarla veya aleni bir şekilde utanmadan yapan. Yani fasık kafire de denir, günahkara da denir, çok kapsamlıdır. Ama... Müminlerin içinden fasık olanlar kast edildiğinde imanlı fakat günahı, günahları aleni yapıyor. Sorduğum zaman ben Müslümanım diyor ama zina yapıyor, içki içiyor, efendim ne bileyim yalan söylüyor, ticarette aldatıyor, namazı terk etmiş, kılmıyor ve bundan da çekinmiyor, saklamıyor günahlarını. Diyeceksiniz ki günahları saklamak mı lazım? Evet arkadaşlar. Psikoloji burada da bize kızabilir. İçiniz dışınız bir olsun diyebilir. Hayır. Çünkü arkadaşlar günahların normalleşmesi günahın işlenmesinden daha kötü bir durumdur insanlık için. Yani Allah korusun ticarette birisini aldattınız. Bir şey yaparken kandırdınız. Bozuk bir malı sattınız. Bu günahtır. Büyük bir günahtır yani. Ama... Arkadaşlar, gizliyorsunuz. Kimseye anlatmıyorsunuz. Çünkü bunun bir ayıp olduğunu, yaptığınızın bir ayıp olduğunu biliyorsunuz. Ama ne zaman ki bunu her yerde, meclislerde anlatıyorsunuz, bir de böyle kendinizi efendim öve öve, böyle gerine gerine anlatıyorsunuz, akıllılık yaptığınızı, insanları nasıl kandırdığınızı falan anlatıyorsunuz. Herkes de vay, aferin, helal olsun, bak nasıl yapmış diyor. Yani ne oldu şimdi? Bir günah normalleşti arkadaşlar. İşte bu kadın programları televizyonlarda günahların normalleşmesine sebep oluyor. O kim onları onaylıyorsa, kim yapıyorsa arkadaşlar iki elimiz yakasında olsun iki cihanda. İki cihanda iki elimiz yakasında olsun. E, ahlakı tefessüh ettiriyor zinayı normalleştiriyor tesettürlü kadınların bir onunla bir onunla bir kaynıyla bir bilmem kimle beraber olduğunu bunların da yaptığını yani böyle insan içine çıkılmaz hale getiriyor bizi kimsenin kimseye güveni kalmıyor toplumda gerçekten arkadaşlar aile kurumuna bunlar kadar zarar veren başka bir şey ben bilmiyorum başka bir de kap vahşi kapitalizm var yani onun böyle çok kurgulu, çok büyük kurgu, büyük ölçekte kurguladığı bir insan üretme, yeni insan üretme şey var. Tabii o da öyle. Ama yerel ölçekte en büyük zararı bu diziler, bu kadın programları. Veriyor. İslam dünyasında arkadaşlar Türk dizilerinin işte o aile <gülüyor> o dizisi olacak dünya yani bilemiyorum aile dizisi mi deniyor onlara ne deniyor. Sitkom mu deniyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bunlar yüzünden e, İslam dünyasındaki aile yapısı da bozulmaya başlandığını söylüyorlar. Yani Türk dizileri girdikten sonra bizde de aldatmalar arttı, bizde de boşanmalar arttı, şunlar arttı, bunlar arttı falan diyorlar. Bir taraftan çok güzel dizilerimiz var bir taraftan da bunlar var işte e, bunu da bu vesileyle hani söylemiş ol olalım tekrar hatırlatmış olalım ben e, bir ara böyle seyredeyim dedim arkadaşlar e, girdap gibi kendisini çekiyor içine çekiyor sizi. Çünkü olay bitmiyor. Hadi bir olaya takıldınız, ben şeye takılmıştım. Şu Adana'da bir doğumhaneden Amerikalılara satılan çocuklara e, takılmıştım. Çözülmüyor. Bir yıl falan sürdü, çözülmüyor. Her seferinde e, sizin iki saatiniz gidiyor neyse. Dolayısıyla baktım ki sonu yok bunun arkadaşlar seyretmiyorum o dizilerin hiçbirini seyretmedim hiçbir o şekilde aldatmayı o onunla o onunla falan onların hiçbirisini seyretmedim seyretmeyin bu kadın dizilerini seyretmeyin biz seyretmesek onlar yapmazlar arkadaşlar evet bunu kabul ediyorum ama gene de sizin hiç mi bir değeriniz yok ya para her şeyin üstünde mi rating sizin bütün en büyük değeriniz rating mi yani. Dolayısıyla herkesin bundan mesul olduğunu, yani orada kimin payı varsa hepsinin mesul olduğunu düşünüyorum Allah katından. Bir fasık size bir haber getirirse, yani bir günahı aleni bir şekilde işleyen veya efendim ısrarla işleyen, rahatsız olmayan yani, günahtan rahatsız olmayan, size bir şey söyledi. Birdenbire sakın kapılmayın onun getirdiği habere. Beyan isteyin. Tahkik edip anlayın, dinleyin. Fısktan kaçınmayan yalandan da kaçınmaz. Atasözü gibi söz arkadaşlar. Elmalı söylüyor. Fısktan kaçınmayan, yani namazı aleni terk etmiş, zinayı aleni işliyor, efendim ne bileyim başka günahlara, içkiyi aleni içiyor, fotoğraflarıyla paylaşıyor, bilmem ne yapıyor falan. Efendim bu bunu yapan sana yalan da söyler. Fa sikın zıktı. Mukabele adildir, adildir arkadaşlar. Fasıkın zıttı adildir. Geçen de hani hadisleri kimden alacağımızı İslam alimlerinin tek tek tetkik ettiklerini söylemiştim ya. İşte bir, diyelim ki bir kişi çok hadis rivayet etmekle tanınıyor. Onu arkadaşlar iki açıdan inceliyorlar. Adalet ve zapt açısından. Yani bu insan sözüne güvenilir mi? bunda fısk alameti var mı? Açıkça hayatı nasıl yani kamusal hayatını, üzer hayatını kimseyin bilemeyiz. İnceliyorlar. Sonra hafızasına güvenilir mi? Onu inceliyorlar. Ondan sonra cerh ve tadil deniyor buna arkadaşlar. Ondan sonra onu kaynakçalarında işte güvenilir, hafızası sağlamdır, işte bunamamıştır veya bu bunadıktan sonra hadis rivayet etmemiştir her neyse. Ya da işte sözüne güvenilmez, hali meçhuldür. Mesela illa ayıplarını saymıyorlar hali meçhuldür diyorlar. Yani ahlakını bilmiyoruz. Onun için bundan bir tek bu kişi rivayet etmişse bir hadisi, başka daha sağlam bir yolla gelmemişse bu hadis e, soru işareti taşır diyorlar. Böyle hem ahlakıyla hem hafızasıyla inceliyorlar ravileri. Fahrettin Razi der ki, bu surede müminleri mekar ile ahlaka bir irşat vardır. Yani bu sure müminleri, üstün ahlaka yönelten bir suredir. O ise, o üstün ahlaka yöneltme ise ya Allah ile veya peygamber ile veya ebnayi cins ile olur. Yani insan bu üstün ahlaka nasıl yönelir, nasıl bilir bir şeyin üstün ahlak olduğunu ya Allah onu tavsiye etmiştir. O zaman bilirsin Allah şunu sever, bunu sevmez. Mesela Allah hainleri sevmez. Allah sadakati sever. Bunlar seni üstün ahlaka yönlendirir. Ya peygamber, peygamberin ahlakı, yaşantısı veya ebn-i cins. Kendi cinsin. Senin gibi olan insanlardan öğrenirsin ahlakı. Biz çoğunlukla bu üçüncüsünden öğreniyoruz arkadaşlar. Anamız, babamız, komşumuz, hocamız, arkadaşımız, işte Filan, bunlardan öğreniyoruz. Bu ebnayi cins iki sınıftır. Yani bizim kendimiz gibi olan insanlar, Allah ve Resulü dışındakiler iki sınıftır. Çünkü ya müminlerin yolunda gider, taat rütbesinde dahil veya hariç olurlar. Hariç olanlar fasıktır. Yani ta müminlerin, ya müminlerin yolunda gider veyahut da gitmez. İşte müminlerin yolunda gitmeyen, Allah'ın ve Rasulünün çizdiği doğrultunun dışına çıkanlar fasıktır. Müminler gidişinde olanlar da, yani fasık olmayanlar, adil olan müminler de ya yanımızda hazırdır ya da gaiptir. Ne demek bu? Yani ya benim hocam gibi gördüğüm, görüştüğüm bir insandır. Ondan etkilenirsin. Veyahut da mesela benim çok ahlakından istifade ettiğim ama hayatta hiç tanımadığım insanlar var. Biyografi okumak suretiyle. Yani biyografi okumak suretiyle veya kısa dinlemek, hikaye dinlemek suretiyle, tarihi anekdotlar dinlemek suretiyle o insanlardan da bir şeyler öğrenirsin. Bu nedenle ahlak beş kısım olur diyor Fahrettin Razi. Birincisi Allah canibine taalluk eder, ikincisi peygamber canibine taalluk eder, üçüncüsü fasıklar canibine taalluk eder, dördüncüsü mümine hazıra, beşincisi de mümini gaybe. Yani sen ya Allah'tan öğrenirsin, ya peygamberden öğrenirsin, ya fasıktan öğrenirsin, ya tanıştığın, hayatında yaşayan, karşılaştığın müminlerden veya tanışmadığın, geç ve gayet da yani ya uzakta yaşamış, yani Malcolm X'den hiçbir şey öğrenmiyor muyuz mesela? Ali'ye İzzet Begoviç'ten hiçbir cesaret ahlakı falan öğrenmiyor muyuz? Öğreniyoruz arkadaşlar ama gayet bizim için. İşte bunlardan her birine ait olmak üzere Allah Teala bu surede beş kere Ya eyyühellezine amenu buyurmuştur. Allah ve Resulüne ait olan beyandan sonra yani ilk iki ayet Allah ve Rasulüne ait de la tu kadimu beyne yede ve Rasuli Allah'ın ve Rasulün önüne geçmeyin diyerek efendim üçüncü olarak burada da fasıkların sözlerine itimat edilmemesi lüzumunu beyan buyuruyor çünkü onlar araya fitne ilk aitmek isterler. Yani fasıklar sana bir haber getirdiğinde, fasık bir gazeteci bir haber yaptığında bu Müslümanların lehine midir arkadaşlar? Lehine olur mu yani? Adam fasık. Ee, çok dürüst olması lazım içlerinden öyle. O, o zaman da zaten fasık olmaz. Onlar araya fitne ilka etmek isterler ki o fitne... Ve in تَعِفَ تَعْنِ minel الْمُؤْمِن۪ينَ ayetiyle beyan olunacaktır. Yani biraz sonra Müslümanlardan iki taife birbiriyle savaşırsa diye bir bölüm gelecek bu surede. İşte orada fasıkların nasıl o savaşlara, Müslümanlar arasında savaşlara sebep olduğunu göreceğiz. Bununla beraber fasıkın kavlini de, şimdi şöyle demiyor ayet, çok ilginç arkadaşlar, yorulmadınız değil mi? Şöyle demiyor ayet, fasıkları hiç dinlemeyin demiyor. Fasık bir haber getirdiği zaman diyor araştırın diyor. Demek ki fasıkın kavlini de büsbütün hiçe saymayıp tahkik ve emr emrolunmuştur. Demek ki fasık olmayıp da adla olacak olsa yerine göre haberi vahit mesmu olabilecektir. Yani bir kişi haber getiriyor fasıksa araştır. Peki fasık değilse Demek ki itibar et. Anlaşıldı mı? Yani haberi getiren kişi, kişiye bakıyoruz. Ahlakına bakıyoruz arkadaşlar. Ee, Geçen de bunu bana birisi bir mecliste hatırlattı bu ayet-i kerimeyi. O da bugün okuduğumuz bir ayet üzerine e, o ayeti konuşuyorduk. Nuh Aleyhisselam kavmini davet ettiği zaman e, şuara suresinde kavmi diyor ki اَنُؤْمِنُوا لَكَ وَتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ sana en alt tabakamız tabi olmuşken biz sana nasıl iman edelim? Yani üst tabaka, alt tabakayla aynı düzeyde olmak istemediği için sana hep ayak takımı senin etrafında. Biz onlar senin yanındayken gelip sana iman edemeyiz. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ben müminleri yanımdan kovamam diyor. Yani Nuh Aleyhisselam neye bakıyor arkadaşlar? İmana, kafirler neye bakıyor? Statüye, statüye bakıyor. Şimdi ben insanların statüsüne bakmamak gerektiğini anlatıyordum. Birisi dedi ki ama hocam dedi işte size bir haber getirirse fasık ayeti var falan dedi. Arkadaşlar dikkat edin fasıklık statüyle alakalı değildir. Çok alt tabakada da fasık olabilir, çok üst tabakada da fasık olabilir. Fasıklık ahlakla alakalıdır. Ahlak ve iman kuvvetiyle alakalıdır. Yani insanların ahlakına bakın arkadaşlar. Bakın. Ona göre, ona göre istihdam edeceksiniz. Çocuğunuzu bırakacaksınız bir, birine. Ahlakına bakmaz mısınız arkadaşlar? Nasıl bakacaksınız peki? İnsanın ahlakına nasıl bakılır? Ahlak iç dünyayla ilgili değil mi? Bize ahlakçılık yapmayın falan diyorlar ya. Ahlak arkadaşlar, insanın iç dünyası davranışlarından bilinir. Tabii ki çok profesyonel biri sizi kandırmak isterse kandırabilir. İnsan kanabilir. Peygamberimiz Efendimiz'i de kandırmışlardır. O, o imtihandır. O ayrı. Ama bunun dışında normal hayatta yani kastı seni kandırmak iyiyse ve çok profesyonel değilse birisi davranışlarından bilinir arkadaşlar. Ben mesela Evliliklerinde problem yaşayanlar bazen bize gelip anlatıyor sanki e, bizde böyle bir şey var, bir çare var gibi. Ama insanlar paylaşmak bile e, iyi gelebiliyor. Yani çözüm bulamasa dahi. Ondan sonra diyorum ki, şimdi bu saydığın özellikler daha nişanlılık dönemindeyken e, ondan da önce kendini göstermedi mi? Gösterdi arkadaşlar. Aslında kimse kimseyi kandırmıyor. Ama biz evlenene kadar gözümüz başka şey gördüğü için, aklımız bir karış havada olduğu için o bize gösterdiği geçimsiz, işte neyse kıskanç veya neyse yani bizi sonra rahatsız eden nitelikleri hep hayra yoruyoruz o süreçte. Onları hep iyiye yoruyoruz. Eğer e, sevmişsek veya da işte e, ağırlıkla kabul etmek istiyorsak veya başka bir niteliğine hayran olmuşsak. Yani ahlak gizlenemez arkadaşlar. Özellikle uzun süreli ilişkilerde. O yüzden mesela birine diyelim ki işte birini istihdam edeceksiniz. Mesela referans çok önemlidir. Referans torpil değildir arkadaşlar. Torpil nedir? Torpille referans arasındaki farkı söyleyeyim. Torpil bir işi hak eden varken onun yerine daha az hak edeni geçirmek için Araya adam sokmaktır. Bu torpildir. Hak edeni vermiyorsun, daha az hak edene veriyorsun. Böyle yaparsa bir millet ağzıyla kuş tutsa helak olur arkadaşlar, yıkılır. Uzun vadede, kısa vadede yıkılır. Yani işler ehline verilmiyorsa. Referans nedir? Referans, senin hakkında kimden bilgi alabilirim? Seni kimden öğrenebilirim? Onun için bazen bana da beni ne sannediyorlarsa, hocam isminizi yazabilir miyiz referans olarak diyorlar. Tanımıyorsan arkadaşım, sen beni aradığında ne diyeceğim ben? O kişi beni ararsa. Tanımıyorum, seninle ticaret yapmadım, yolculuk yapmadım, komşuluk yapmadım. Ne diyeceğim? Ancak tanıdığınız kişiye, yani siz... Birine referans olduğunuzda ona kefil oluyorsunuz demektir. Gene de yani çok korkutmayayım. Aşağı yukarı bildiğiniz kadarıyla. Bu da olmazsa kimse, kimseyi şey yapamaz, istihdam edemez. İşte çocuğunuza bakıcı arıyorsunuz. Onu nasıl tanıyacaksınız o kısa süreçte? Kim tavsiye etti? Tavsiye eden kişi ne söylüyor? Kimdir? Güvenilir mi? Yani fasık mı, adil mi? Buralara bakıyoruz arkadaşlar. Yani ahlaka bakıyoruz. E, bu ayetin nüzülüne sebep olmak üzere şöyle rivayet ediyorlar. Resulullah, efendim burada uzun bir rivayet var. Orada kalalım. Her seferinde sebebin nüzülünde kalıyoruz. Böylece kayıtları hiç kimse orada bırakmasın. Bir sonrakini de dinlesin, merak etsin diye. Efendim Allah'a emanet olunuz. Sebebin nüzülünde kalmış olduk.